ملا ينصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بنعام ملا ينصلي و دائما Alâ hamîmî gazâin Dil hâlgî kullîhîmî Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil âlemîn Vessalâtu vesselâm Alâ seyyidil mürselîn Muhammedin ve alâ ve sahbî ecmaîn Tergib-i Terif hadis-i şeriflerinden derslerimize devam ediyoruz Rabbim tamamına ermeyi müesser eylesin. İhlas kitabı 57 tane hadis ihtiva etmekteydi. Şu anda 57. hadis-i şerifi okuyacağız bu dersimizde. İhlas kitabını bitiriyoruz inşallah. İkinci kitap sünnet kitabı yani el sünnet vel cemaat itikadını muhafaza ve sünnete ihtiba ile ilgili olacak. İkinci kitabın hadis-i şerifleri yani kitabı sıradan gidiyoruz. Dersimiz devam etmektedir. Ve abi Ali'nin raculin <gülüyor> min beni Kahil'in Kahil oğullarından e, olan Ebu Ali radıyallahu teala anh anlatıyor. Demek ki bu zat tabiindir. E, çünkü Ebu Musel eş'ari ile görüşmüş. Kale diyor ki hata bana. bize konuşma yaptı Ebu Musa El Eş'ariyu radıyallahu anh'a, Ebû Mûsâ'l Eş'ari, meşhur sahabi, bize bir hutbe irade etti, yani konuşma yaptı. Fekâle o konuşmasında dedi ki, Ya yüven nâs, ey insanlar, yani ey müslümanlar, İttekû hâdeş şirke, bu şirkten sakının. Yani sahabede şirk ne arar? Şirk, Allah muhafaza, kafirlik demek. Yani i̇şte onlar da şaşırdılar, niye bize böyle bir şey diyor. Bey ne oozira şüphesiz şirk ehva daha gizlidir. Neden? Debi bin nemli. Karıncanın karıncaların debeleşmesinden yani ayak sesinden daha gizlidir. Daha sessiz gezer yani. Şirk insanın kalbinde karıncanın ayak sesinden daha sessiz dolaşır. Ya e o zaman nasıl sakınacağız? Çok zor iş. Fakame bunu duyunca yani bu Musa Hazretleri bunu konuşunca kalktı ile ona Abdullah bin Hazen. Ee, Abdullah bin Hazen isimli zat tabii bunlar hepsi tabiinden. Ebu Musa sohbetinde bulunduklarına göre sahabeyi gören tabiinden oluyor. Ve Kaysım Mudaribi. Abdullah bin Hazen'le ile bin el Mudarip isimli iki zat kalktılar onun yanına gittiler. Fakala dediler. Bu Hazreti Ömer radıyallahu an khalifeyken yani Hazreti Ömer Efendimizin sağlığında oluyor bu iş. Even sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Dediler ona ki vallahi Allah yemin olsun ki Le tehru cenne. Mutlaka çıkacaksın. Yani elbette çık, çıkman gerekiyor. Min makulte dediğin şeyden. Ne demek? Dediği şeyin uhdesinden. Yani sen şimdi ortaya bir şey attın. Dedin ki şirk efendim karıncanın ayak sesinden gizlidir falan. Sonra da diyorsun ki yani bize diyorsun ki şirkten sakının. E biz sana, e, Müslüman insanlarız. Bizim şirkten ne işimiz var? Bizim şirkten ne işimiz olur? E, bunun üzerine sen böyle dedin bize e, bunun uhdesinden çıkman gerekiyor. Yani ne demek istiyor? Bu sözün e, mesuliyeti var yani. E, bu, bunu kendi nefsinden mi söyledin? bir hadise mi dayanıyorsun? Ate mi dayanıyorsun? Ev ya da lene'tiyenne. Eğer sen bu şeyi ispatlayamazsan yani bu dediğin sözün kaynağını, delilini getiremezsen ne mutlaka biz gideceğiz Ömer'e. Biz o zaman Ömer'e gideceğiz radıyallahu anh. Yani Hazreti Ömer halife ya e, seni ona çıkaracağız. Mezunen e, izinli olarak ev gayra mezun yahut izinsiz olarak hani ya e, randevu al, alıp da bize yani vakit verirse şu vakit gelin o vakit gideriz Yoksa da çat kapı gideriz. Yani eskiden halifeler de çat kapı gidiliyordu yani kapısına gidenleri. Onlar boş çevirmiyorlar. Kimisi fakir bir şey istemeye gidiyor. Kimisi fetva sormaya gidiyor. O zaman devlet reisi, aynı zamanda imam, aynı zamanda hatib, aynı zamanda kadı, kavai, aynı zamanda şeyh, mürşit hepsi halifeler çok büyük iş gördüler. Onun biz Ömer'e gideceğiz. Radıyallahu Allah. Ee, yani izin izinsiz mesela. Haberli habersiz gibi yani. Haberli habersiz. Bazı kere insan çok e, samimi olduğu vakitte habersiz de geliyor ya. Fekale. Ebu Musa Hazretleri dedi ki e, lüzum yok Ömer'e gitmenize radıyallahu anh. Belakir ucu. Bilakis ben çıkarım mimma o şeyin ohdesinden, sorumluluğundan ki kultu söyledim. Dediğim sözün mesuliyeti var ise ben onun altından kalkabilirim. Ben onu kafamdan atmadım ki. Hatta be hutbe okudu, konuşma yaptı. Ne yapacağız? Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zateyevmi. Bir gün kainatın efendisi bize konuşma yaptı. Fekale bize dedi ki ya yuennaz, Ey insanlar İtteku sakının adet şirke. Bu şirkten sakının. Şimdi onun için bazı kere hadis kitaplarında kaynaklarda eee medim mevkuf olur. Yani sahabede kalır bir rivayet. Yani Ebu Musa dedi olur, Ebu Derda dedi olur, İbni Mesud dedi olur. Radiyallahu anh Orada Resulullah'tan rivayete gitmez. Yani Resulullah buyurdu denmez de Ebu Derda dedi ki olur. Bu gibi yerlerde bütün muhaddisler şöyle derler. Ve misluhu belah. E şimdi böyle bir şeyi nasıl kafasından söyleyecek? Ahiretle ilgiliyse, helal haramla ilgiliyse, sahabe bu konuda içtihat konusu değilse, içtihada tabi olan, re'ye bakan bir konu değilse, sahabe bunu kafadan konuşamaz ki. O zaman mutlaka muaddisler şöyle kayıt düşerler. Bey kıyı olsun vs. muaddisler hep taberani. Hep derler ki, böyle bir söz kendisine bir rivayet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir e, hadis ve ilim gelmemiş denmez. Şimdi oncu bak burada mesela Ebu Museleş'ari hutbe okudu demişti demin Ebu Kâil Hazretleri. Konuşmasında dedi ki bu şirkten sakının. Karıncağın ayak sesinden daha gizli gezer. E şimdi burada mesela sormasalar, işi meselerdi. Resulullah buyurduyu demeyecek. Çünkü neden? Ee, her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şeklinde rivayet yapmıyorlar. Konuşma esnasında ben şimdi mesela efendi babadan bazı şeyleri naklederken hala der efendi babamız buyurdu ki diyorum. Bazı efendi hazretleri buyurdu ki diyorum. Bazı kere de efendi babanın, efendinin sözünü naklediyorum içinde. Ama cümle akışından vakit darlığı oluyor. Veya neyse bir sebeple efendi hazretlerinin bu kadar sözlerini kullanırım ben. Bir kısmına efendi böyle demişti demiyorum. Çünkü artık e, sohbetin arasındaki akışın içine dahil olmuş o konuşma. Ama efendinin sözlerini bilenler veya kitaptan okuyanlar veya hatırlayanlar ha bu söz efendiye aitti diyorlar. Ama insan her zaman cümleyi, e, akışını durdurup da ee, şu zat buyurdu, şu zat buyurdu demeyebiliyor. Sahabede de böyle oluyor. Bir konuşma yapıyor. Ee, anla ki sahabenin sözleri de hadistir yani. Sahabeden gelen rivayetler eğer helal haram ilmiyle, ahiret cennet cehennemle ilgili bir mevzuya dayanıyorsa bu kafadan konuşulacak bir şey değil. İstihada tabi diye ki bu nasıl der onu? Bak hemen ne dedi? Ben Resulullah'tan işitmiştim bunu. Halbuki yukarıda Direkt kendisi insanlara hadis-i şerifi, kendisi direkt başladı ey insanlar diye söze. Onun için e, mevkuf olan yani sahabede durup kalmış, isnat daha yukarı gitmemiş senet. Yani bu Ebut Derda dediği de kalmış, İbni Mesud dediği de kalmış. Onların sözleri de bizim için çok önemli arz ediyor. Yani hiçbir rivayetinde, hadisin tarikinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadı yoksa da ki bazılarında şöyle oluyor, o senette Ebut da kalıyor. Öbür senette bakıyorsun Kâre Resulullah oluyor veyahut başka bir kaynakta hadis kaynağında hadis şekliyle de alan oluyor. Onu tabii biz de alıyoruz, tercih ediyoruz. Ama bazı bakıyorsun o rivayet e, her kaynakta Ebû Derdâ'da kalmış. Yani Ebû Derdâ dedi ki de kalmış. Radiyallahu Teala. Veya bu Müselhesî dedi. Ama anlasanız da onlar kafadan bunları konuşacak insan değiller. İşte burada olduğu gibi demek ki hep Resulullah'tan işitilmiş Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bize dedi ki bu şirkten sakının. Fenne vakfamin bir bi Karıncanın ayak sesinden çok daha gizli gezer. buyurdu. Fekale dedi ki men lahu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e men o kimse ki şaa Allah Allah diledi neyi en yekule demesini yani Allah kime dedittirse dedittirdiyse yani kimin demesini murat ettiyse sahabeden birisi kalktı. Yani Ebu Musa Ali'ye nasıl kalktılar bu sözünün kaynağını söyle dediler. Ebu Musa Ali de diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem insanlar vardı. Çünkü insanlar dediği zaman mesela öbür türlü ya bazer, ya Bedderda, ya Muaz diyor. Ey e insanlar demesinden anlaşılıyor ki cemaati var. Sahabeden bir cemaat var. Radıyallahu anh ve Ey insanlar bu şirkten sakını bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer de farkında bile olamazsınız. Deyince, Allah'ın dilemesini, murad et, e, demesini e, dilediği bir kişi kalktı. Dedi ki, ve keyfe, e, ya Resulallah o zaman nasıl net takıyı biz sakınabileceğiz? Hi o şirkten. Yani sen bu kadar, ve o halbuki gizliyse, min debi bin nemli, karıncanın ayak sesinden daha gizliyse, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi İslam bize sakının diyorsun. Bu kadar gizli bir şeyi nasıl tespit edebiliriz? Nasıl keşfedeceğiz? Gâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kulü deyiniz. İşte bütün mesele buraya geliyor. Şimdi 57 tane hadis-i şerif okuduk ki bazı hadis-i şerifler bir ay sürdü. Uzun hadis. Muaz hadisi. Radıyallahu aleyhi sellem, belki yani bir ay dediğim işte 4-5 sohbet bir ay oluyor işte haftada. 4-5 sohbet sürdü yani. Bu kadar uzun hadis-i şerifler olsun, diğer hadis-i şerifler olsun, tehdit içeren amellerin reddolunması... İtikad göklerden aşağı atılıp sahibinin suratına çarpılması, vurulması. Ondan sonra e, ahiretteki azaplar, hazen kuyuları, üzüntü kuyuları, cehennemin dibindeki en tehlikeli kuyulara atılması gösteriş yapanların vesaire. Yani biz bu derse başladık, başlayalım. 4 ay geçti. 4 ay belki de 5 ay olmuştur. Bu kadar aylardır bu terip hadislerinde mihek noktası Ana tema, riyadan sakınmak. Ve ihlas, zaten kitabın adı, ilk kitabın adı, bölüm yani. Kitap, bölüm demek. Yani kitabın içinde kitap, o bölüm demek. İhlas kitabı. Ve 57. hadisi şu anda bitiriyoruz. Bütün her yerdeki mevzu neydi? Hatırlayın hadislerin tümünü, inceleyin geçmiş dersleri. Gizli şirk, Riya kendini beğenmek, işte gösteriş yapmamak, desinler beğensinlerden uzak durmak. İşte insanların gördüğü yerde namazın abdesti veren değişik görmediği yerde farklı hızlı kılmak. Bütün bunların gizli şirk olduğu, Allah'ın Celle Celaluhu ibadetini Allah hafife almak olduğu, istihane olduğu, efendim çok büyük tehlike olduğu, Allah muhafaza adamı imansız ölmesine kadar gideceği, cehennemde çok büyük tehlikeler olduğu böyle anlattık, anlattık, anlattık belki de bir saatten ortalamasını tutsan yani belki de ne etmiştir? 20-30 saatlik sohbet olmuş. Sırf ihlas hakkında. E şimdi geldik sonuna. Sonunda da mübarek ne güzel hadisle bağlamış. Hafız Münziri Hazretleri tergib-i teribinde. Yani diyor ki o zat Ya Resulallah karıncanın ayağından sesinden gizli diyorsun. Nasıl sakınabiliriz? Kainat nefensi de buyurmuş ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Söyleyin. Yani ne demek? Şu duayı okuyun. Her şeyin başı dua. O duanın bereketiyle ya adam gafletle okursa, yok manasını bilmez falan filan. Biz hadis-i şerife bakarız. Tabii ki manayı bilmek uygundur ve lazımdır. Çünkü insan ne dediğini ağzından çıkanı kulağı duyarsa huzuru temin eder. Ama biz yine hadisin zahirine bakarız. Madem bu duayı okuyun buyurdu, bir adamın kalbinde riya hastalığı olsa, gösteriş olsa, bir adamın içinde ne olursa olsun bu duayı okuma sayesinde manayı bilmeden bile okursa, madem sünnete ittiba etti, Madem bu emre imtisal etti Mevla onun kalbinden gösterişleri Sökecek alacak demektir Çünkü emre diyor, bunu okuyun Mutlaka Ne deyin Allahümme yallah, Allahım İnna muhakkak biz neuzü Sığınıyoruz bir kez sana Minen nüşrike ortak koşmaktan bir kez sana Şey eniş bir şey Herhangi bir şey kim olursa olsun Hocayı da şeyhi de Peygamberi de e, Peygamberi Allah'a ortak edebilir miyiz ya Haşa Ondan sonra efendim doktoru da... Öyle ya doktor, şifayi doktor mu yaratıyor? Efendim kim olursa olsun. Aklınıza kim gelecek? Ayıp Paşa'yı, Cumhurbaşkanı vesairesi. Sultanı. Hiç fark etmez. Eğer hangi bir şey sana ortak koşmamızdan ancak kime sığınılabilir? Yine sana sığınıyoruz yani. Sığınanı kurtarıyorsun. Biz de sana sığınıyoruz. E çünkü birinin görmesi bizi hoşumuza gidebilir. O beni görüyor diye işte namazı uzun uzattırım. Allah muhafaza. Gizli şirke düştüm. Çünkü o adam görmeseydi e, vettiniyle kılacaktım. Minna atayınıyla kılacaktım. Adam gördü falan diye. Yasin'le kılıyorum falan. E şimdi burada yani adam aa ne kadar uzun namaz kılıyor ne takva falan desinler. E girdi bir maraz. Girdi bir hastalık. Bu şirk yani. Gizli şirk bu. Adam kafir olmuyor ama e, kafire yakın bir şey oluyor yani. Çünkü neden ahirette Mevla bütün günahları affederim diyor. Bütün amelleri kabul ederim diyor. Ama şimdi bana bir şey ortak ettinse diyor, o diyor kimin niyet ettinse ortak koş, koştuğuna gider. Bana ondan bir şey gelmez diyor. Ben ortak işi kabul etmem diyor. Onun için en sıkıntılı şey bu riya işi. Deyin ki, ey Allah'ım sana bir şey ortak etmekten sanasınız. Ne alem o biz biliyoruz onu. Yani, bilerek ortak koşmamızdan. Çünkü neden? Hani içimize bir duygu geldi. işte şu, şu beni görüyor onun için namazı uzun kıl. Veyahut da işte milletin gördüğü yerde sadaka ver. Yok yardım yap, yok git. Orada efendim açık artırma gibi var mı şu kadar veren vakıflara, derneklere bağış çıktı. Hadi bastırdı oraya çek senet veya büyük bir para verdi falan. Millette vay anasını o adam efendim bir trilyon vermiş vakfa, derneğe gibi seni görsünler, beğensinler. Mesela e böyle acayip acayip işler oluyor. İnsanın içine gelebilir. Onun için ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak koşmamızdan sana sığınıyoruz. Senden başka sığınılacak zat yok. Ve nes af istiyoruz. Başlaman istiyoruz kesenden. Lima o şey için ki la alemu bilmiyoruz onu. Yani şimdi öyle de bir şey olur. Adam anlamıyorsun riyan yaptığını da ya. Yani içine bir şey gelip geçiyor. Kalp bu. Fırıldak gibi dönüyor. Dakikada kırk şekle çevriliyor. Kalbin adına kalp denmesi tekallüpten geliyor. Kalp Zaten dönmek demek Arapça kalp. Onun için kalbimize malik olamayız ki. Bir bir şey gelir, bir düşünce gelir, bir plan gelir, bir şey olur. Ama biz onu riya niyetiyle hedeflemeyiz. Bilerek de gösteriş yapalım diye de planlamayız. Onun için ki, ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak etmekten sana sığınırız. Bilmeden de bir şey olduysa anlamadan etmeden sen muttali oldun. Bir an bile gelse geçse sen onu gördün. Biz unuttuk, hatırlayamadık çünkü plansız olan şey insan hatırlayamaz. Rastgele geldi geçti bir niyet. Bilmeden de olduysa ondan dolayı da senden affımızı niyaz ediyoruz. Böyle deyin. Bazı rivayetlerde e, üç kere de var ama bu hadisin metninde üç kere yok bu rivayetinde. Yani insan en azından bir kere okusa bir satır tutmuyor. Yani yarım dakika falan tutmaz bir satır ne de yarım dakika tutacak? Birkaç saniyelik bir şeyle her gün bir kere okumak suretiyle bir insan şirkten ve gizli şirkten ve riyadan kurtuluyorsa bunu da okumazsa ne cesaret ya. Nasıl ahirete gidecek çıfıt çarşısı gibi görmüyor musunuz geçen muaz hadisinde radıyallahu anh yedi kaç armut gibi düşen düşene ya. Bütün ameller boşa gitti haçlar ömreler fıkıhlar işte ne sıkıntılı adamlar oldu. Yani biz bunlardan daha mı takvaiz? Bu hadislerde zikretilen adamların amellerinden daha mı fazla amel yapıyoruz yani? Onlar bile e, mahvoldular. Biz neyimce güveniyoruz da bu duayı okumuyoruz? Gizli şirkten kurtulma dua. Hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel rivat ediyor. Müsnedinde. Taberani büyük muhaddis rivat ediyor. Ondan sonra efendim Ebu Yala rivat ediyor. Ha bak diyor. Ee, Ebu Yala riva Ebu Yala bin hadis hadis Huzeyfe, Ebu Yala Huzeyfe ravisi Huzeyfe olarak başka bir kanaldan rivayet edici İlla ne o kale ancak o rivayet ediyor ki "Yekul kulle Burada deyim buyuruyor. O hadiste her gün 3 kere. Yani o rivayeti de baz alalım çünkü bu işte e, madem bir iş yapacağız riya gibi en büyük tehlikeli bir beladan bizi kurtarmayı Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem talim ediyor. Hatta bu öğretmesi demek, söyleyin bunu demek, taahhüt ediyor da diyebiliriz. Sanki bir garanti de veriyor. Çünkü bunu söyleyin deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söyler mi? Her gün üç kere. Çok kolay. Zannedersem cep dualarımda yazmıyorum. Esas dualarım kitabının, yani bu benim meşhur dualar kitabımın 266-267. sayfelerinde diye not almışım buraya. 266-267'de, çünkü iki rivat var. İkileri vardı orada söylemiş. Euzü de keste var, Nauzu de var. Yani burada ne onlardan hangisini alsanız olur. Orada ikisine yazmışız. İkisini de okusanız ne zarar eder? İkisini de okusanız zarar etmez ama birini okusanız kifat eder. 266 267 büyük dualarımda. Çünkü terhibi terapatisinden sonu seçemezsiniz şimdi. Hepsi Arapça kitabın yani o duanın neresini okuyacaksınız? Biz onu dua okunuşu diye ayırıyoruz ya. Duanın okunuşunda var. Allah'ım! ve Yani ben her gün iş işte okumaya çalışıyoruz bazen unutuyoruz ama bu çok önemlidir ve çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şeydir. Ama size belki yeni nasip olacaktır. Kalan ömrümüz azdır. Ölüm çok yakındır. Amellerimiz bozuktur. Allah'ımızın güvenilecek bir amel gösterdesen göstereceğimiz bir durumumuz yoktur. Ölüm gelmeden şu dualara başlasak da Şuria ve gösteriş ve gizli şirk gibi belalardan kurtulsak, ahirette mahfup perişan olmasak nasıl olur acaba? Ahiretin işi dünyaya benzemez. Dünyada evsiz de yaşanır çadırda, çadırsız da yaşanır, parkta da yatılır, ağaç altına da yatılır. Açta durulur, birisi bir şey verir onunla da geçinilir. Ama ahirette ihlası kaybeden, ihlas ile amel Allah'ın uzuna getiremeyen redd olur redd olur demek cennete giremez. Çünkü sana iman ameli salih diyor. Tamam kafir değilsin ama salih amelin nerede? E tamam sonunda Müslüman ölebildiysen cennete gidersin. E cennete giders ama kaç bin sene yanarsın acaba? Yani göze alabiliyor musun bir kibrit değdiremiyorsun ya. Bir sigaranın külüne sıcakken bastıramıyorsun elini. Bir yanıyorsun böyle saatlerce sallıyorsun ya elini. Yellendiriyorsun yani tutamıyorsun. Sen bin sene iki bin sene yanmayı göze alıyorsun. Desene ki sen ahiretini azabına inanmıyorsun. Çünkü neden? E i̇nanan gözü görerek yanma gider mi ya? Ey kurtulma imkanın da var. Mecburi değilsin ki. Hay imanet, salamel işle şirkten kurtul. Ben namaz kılıyorum oruç tutuyorum. Ama riyâ yapıyorsun gösteriş yapıyorsun. E, Riyâdan korunmazsan namaz orucun boş. Fakat elmen salaten yuray be fakat şurak. Namaz kılsa gösterişe girse şirk koştu. Hadis. Oruç tutsa gösteriş için şirke düştü. Bunlardan kurtulmak için sana dua öğretmiş. Bu hususta da başka dua yok biliyor musunuz? Birçok konularda günahların affı için, acet için, muradın için falan filan. Dolu dua var. Binlerce hadis. Fakat bu şirkten, gizli şirkten kurtulmak bu kadar kitap karıştırıyor. Her gece gündüz kitap karıştırıyor. Daha, bugün da sabah Tabarani barani kitabu duaından efendim diyor 100 sayfayı incelemişim sabah namazdan sonra dün gece va azimam düydüğünü vakattan gelmişim 100 100 sayfayı geçmişim yani böyle u, acayip zor ilimler ve sizin gördüğünüz gibi büyük punto değil kocaman kitaplar yani 100 sayfa ne demek yani 200 300 sayfa kitap okumuşum e, dün geceyle bu sabah söylüyorum e, birçok rivatı görüyorum e, çok araştırıyorum ama Gizli kurtulmak için bundan başka hadisefte dua duymadım. Özel yani bu özel. Başka bir hadisefte görmedim. He sen görmediysen yok mu demek değildir ama dualarla ilgili özel araştırmalarım olduğu için bütün kaynakları inceliyorum. Bu hadise mutlaka tabi olalım ve amel edelim. Yani ya Rabbi inne na'ucubike biz sana sığınıyoruz. Ne demek? Senin e, seni aracı yaparak yani senin kudretinle, izzetinle dualara icabet etme vaadine güvenerek ve senin işte davet-i zaten. ben çok yakınım davet duâ davetine icabet ederim ayetine güvenerek. O demek onları da mülazaza et. Üdru ne için kabul edeyim. Bu vaatleri var yani senin ya Rabb'i sözlerin var bize. Bu sözlerin bir kez o demek inna bir sığınıyoruz bir kez sana yani Allah'ın e, bu sözlerini aracı yapıyor. Allah aracı yapılmaz. Her şey Allah'a aracı yapılır. Resulullah'a aracı yapılır. Ebâ Yûbelenzar ziyaret ederse onun yüzü sühürmetine aracı yapılır. Allah'ın zaten aracı yapılmaz. <gülüyor> Allah'a kim aracı yapacaksın aşağı? Allah'tan bak, başka üst makam mı var? Bu şu demektir yani yanlış anlamayın diye şerh gerekiyor. Senin dua edin kabul edeyim ayetlerini aracı yapıyorum. Kabul etmen için. Sen bana sığınalı ben korurum. Bana sığının buyurduğun için Allah sığın diye emrettiğin için Onun için ben senin bu sığınma emrine imtisalen Ve duaları kabul edeceğine dair müjdelerine ihtimaden Bunların hürmetine bunları araya koyarak sana sığınıyorum Neden? Bile bile sana bir şey ortak etmekten sana sığınıyorum Bilmeden bir şey olduysa da kurban olayım senden afslıyorum bu çok büyük duadır. Her gün üç kere okunsun. Yani en dar zamanda bir kere okunsun. Çünkü hadislerin bazı rivayetlerinde üç şartı yok. E hadi adam diyor hadislerin bazı rivayetlerine bunu deyin diyor. Bu anlaşılıyor ki her gündür. Ama oldu ki her gün okuyamıyorsun. Bir kere de bile cumalardan cumayı okusanız yine ehlinden sayılırsınız. Çünkü bu hadislerinde her gün buyurmuyor ya diğer lafızlarda. iki üç lafız var. Cepte var mı acaba? Ya da yazılmamış da ya bilmiyorum. Ben yani cebi kenar yolda taşıyorsunuz elinizde diye onu bilmiyorum. Yani o günde baktık sanki. Cepte var ya da ama yani ben cebe hepsini koymaya çalıştım. Ee, yani dualarım kitabındakinin. Efendim velakin e şimdi arkadaş bakıyor Roca Efendiler. Eğer varsa cepten de numara verelim. Çünkü biraz cep daha kolaylığınıza geldisin Ama 266 ve de. Ee, Doğalın kitabında kesin vardır. Şimdi geldik kitabu sünneti. ikinci kitaba geçiyoruz İhlas kitabı bitti ama bu duayı mutlaka okumanız artık farz oldu hepimize. başka bir şey çünkü hadiselerin birinde diyor ki ele avali mi ben size öğreteyim mi mağiyuz dibo, küçük şirk ve büyük bir o Şirkin gizlisini de, açığını da, küçüğünü de, büyüğünü de hepsini giderecek bir dua öğreteyim mi diyor. Şirkin gizlisi var, açığı var. Bir de büyüğü var, küçüğü var. Yani riyanın derecelerine göre. Bunların hepsini Allah giderecek. Yüzübullah abi, kebiro ve sagiro, celiyye ve kafiyye. Buyur ya Resulullah öğret dediler. Bu dua öğretti. İki lafız var Duan kitabında görürsünüz. Yani şirkin gizli, açık hepsi bütün tehlikesi kalkıyor. İnsan e insan bunu okumaz mı bu? Sevap kazanmaya da benzemiyor. Çünkü bu adamı cehennemden kurtarıyor yani. Hadi cevap fazla sevap kazanamadık, fazla dua okuyamadık ama bunu mecbur okuyorsun. Neden akıldığın e namazda da riya girerse e o zaman namaz oruç da gitti gidiyor. Onun için bu sevabın artısından ziyade yapılan işleri korumaya yarıyor. Öbür türlü korumadıktan sonra kazansan ne yarar? 50 senede kazandığını bir dakikada kaybedebilirsin. Kazanmak zor, kaybetmek kolay. Onun için sen muhafazaya bakacaksın yani. Şirkten korunmaya bakacaksın ki diğer amellerin yine az da olsa sana yetebilir ahirette. Onun için ne buyurdu hadis şerifte ben yine Hz. Muaz'a çok evvelki derslerde geçtiğini <gülüyor> Ey Muaz! Dinini, ibadetini, taatini Allah halis kıl. Karıştırma işi. O zaman az da olsa amelin yeter sana. Yani çok nafile kılamıyorsun. Fazla bir namaz, namaz kalkamıyorsun. eşlemem şaban orucu, recep orucu tutamıyorsun. Mesela ama farzları yapsan, namaz, farz, ramazan orucu, farz, zekat fazla sadaka veremiyorsun. Nafile hayrat yapamıyorsun. Ama zekatı veriyorsun. Az amelinde olsa yeter sana imaz. Neden? İbadetini sırf Allah için halis yapasın. Şimdi sünnet kitabı yani e, çok önemli bir e, bahistir. Burada bakayım size. İhlas'ta çok adıcı Burada da kısa kısa demek ki Allah Allah. 99 adı şerif var. Bu sünnet kitabında yani bir kitap. 40 diyoruz biliyorsunuz. Kaç tane 40 hadis kitapları vardır Arapça'da, Türkçe'de. Burada bir babta 57 hadis bitirdik. Ama uzundu dedim bazıları bir buçuk sayfa. Şimdi geldik sünnet kitabına. 99 tane hadis şerif var. Yani sizle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde inşallahı rahman. Bu kitap teşvik hakkındadır. E, sayfası e, şey edebilirsek. Evet. E, burada günlük okunanlara almışım ben bunu. Başına almışım hem de. Yani neden? Sabah akşam değil ya bu. Günlük okunanlara almışım. Ve Bu cep kitabının özelliğinde gün içinde okunacak çok faziletli dualar ve zikiller, 59 sayfa yani sağdan dualar sayfası itibariyle. Sayfa 59'da numaralar da vermiştim ya ona. 131. numara. Duanın numarası. Ben oraya 3 kere dememişim. Çünkü hadis-i şeriflerin dedim ya ekseri metinde 3 yok. Onun için dememişim. Eee Bu, buradaki lafız, buradaki lafızdan biraz umuyor. Öbürü ikinci rivati ama rivatler aynıdır, manalar aynıdır. Demin söylediğim mananın aynısıdır. Orada biz sığınıyoruz. Burada sığınıyorum. Eûzülüdür. E, i̇kisini ad-ı şeriftir. E, iki hadis ı şerifi de dualarımın 266. sahafede bulursunuz. Cep kitabında da 59. sahafededir. Hayızlı ve cülüp olanlar da bu zikirleri okuyabilir. Abdest sizi bırak. Hayız ve cülüp. Onları da babların başında söyledim. Ayet olmayınca Mesela hastalık halinde kadınlar namaz kılmazken de bu duaları okuyabilir diye. E, hangi duaları okuyabileceğine dair. Mesela e, ayet okuyamıyorlar ayet diye. E, felek nasıl okuyamıyorlar sure diye. E, bu sefer ne oluyor? Bunlar cinleniyorlar, büyüleniyorlar. Mesela adam büyü yapıyor biri. Büyü tutmuyor çünkü her sabah akşam okuduğu için. Ne ki haiz halinde, namazsız halinde kadının rastıyor e, Kadıncağız da ayet-el ihlas felek nasları. E, ...okuyamıyor e, adetim diye... ...bu sefer ne oluyor? Bakıyorsun aşırı rahatsız oluyor... ...ve yapılan büyüğü tesir edebiliyor... ...veyahut da e, cin musallat oluyor... ...bazılarına. Ama biz onun için burada ne yaptık? Mesela tamam ayetlerde çok ama dualarda da var... Şimdi, ...bismillahirrahmanirrahim var mesela... E, ...bu ayet değil ki bunu bir insan okuyabilir... hayiz hayızkende. Cünüp derken yani hayızlı mesela. ...ama insan da yani... Cünüptür, yıkanma vakti yetişmiyor, akşam olacak, o günlük şeyini okumak istiyor, duaysa okur cünüpken. Sübhanallahü, elhamdülillahü, la ilahe illallahü, ekber, cünüp bile bunsuz durmasın diyor. Zikretsin yani. Tabii ki çıplak vaziyetle ilgili ilişkanlığındayı kastetmiyoruz. Ama yıkanmasına yarım saat veya su sunuyor veya bir zarureti var, beklemesi gerekiyor. E zikirsiz niye dursun? E, Azra'yla selam gelse bekle, şof suyu ısıtıyorum mu diyeceksin? La ilahe illallah Muhammed Eşke La ilahe illallah diyeceksin, öleceksin. Hazreti hala sen seni bekler? O zaman kelime-i şehadetsiz mi ölsün adam? Aniden ölüm gelir, bir şey olur. Yani cünübün de yapması gereken zikirsiz durmaması icap eder. Hayızlı buna zaten dahil oluyor. Onun için e, bu zikri mesela numara 131 sayfa 59. Ama e, diğerlerinde ayetlere şey koymuştu bu baptakileri yazıyor. Yani sabah akşam okunacaklar demişiz. Üçüncü bölüm demişiz. Evet, hemen başına demişiz ki hayızlı ve cünüp ve nifaslı loğusa olanlar bu baptakileri okuyamaz. Çünkü ekserisi hayatı Kur'aniyedir. Böyle notlarımız var her bapta. Bu da sizin için özellikle hanım kardeşlerimiz için çok büyük kolaylık teşkil edecek. Çünkü neyin ayet neyin hadis olduğunu bilmiyorlar. Ayet okunmaz. Hadis okunur. Hadiste geçen bir dua okunur yani. Onunla da amel edersiniz. Şirkten kurtulma duasıyla inşallah. Şimdi bu kitap et terghi bu teşvik ediyor. Fittiba'l kitap, kitaba uymak. Kitap kitap? Kitap çok da el kitap, o mükemmel kitap deyince Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'a uymak. Daha ve sünneti. Sünnet Kur'an'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. Hadis ayetten ayrılır mı? Ayrılmaz. Hadis ayetten ayrılırsan dinden çıkarsın. Çünkü bütün hadis olmasa ayetten hiçbirinin manasını veremezsin. Kur'an boşa çıkar. Kitaba ve sünnete uymak. Sünnet ne demek? Hadis-i şerifler ne demek? el sünnet vel cemaat demek. Sünnete ittiba ne demek? Resulullah gibi inanmak demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mutezile mezhebe Resulullah gibi inanıyor mu? İnanmıyor. Neden? Resulullah e, Allah ahirette görülecek diyor, mutezile görülmeyecek diyor. Mesela Allah'ın sıfatları var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar diyor yok. E yoruma ne gerek var? Ne yorum yapıyorsun? Peygamber oysana sallallahu aleyhi ve sellem. Şia Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itiba ediyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ebu Bekir'le Ömer'e uyun benden sonra. Onlar ne diyorlar? Ebu Bekir Ömer gasp etti, hakkını yedi. İşte Haydar başına konuşuyor. Hepsine kafir diyor haşaükella sahabeye. Ya Ebu Bekir Sıttık, halife seçenlere. En büyük sahabeye kafir diyor adam. Bu şimdi e, sünnete uyuyor mu? Eli sünnet olabilir mi? Olamaz. Niye? Hadis-i şeriflerde Ebu Bekir'le Ömer'e uyun buyuruyor. Halifeyi tehan etmiş, Ebubekir Bekir'i kıldıracak buyuruyor benden sonra. Daha ne desin? Namazı kim kıldırıyor? Halife kıldırıyor o zaman. Hazreti Ömer'e bile razı olmuyor. Sesini duyuyor. Aman aman geri çekilir. Niye? Ebubekir Bekir varken olmaz diyor. Ebu Bekir'in olduğu bir cemaatta diyor. Ancak bu Bekir imam olabilir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah vel müminle müminler de bu Bekir'den başkasını istemiyor. Allah da istemiyor diyor. Yani ben, e, ben Ali'yi isteyemem ki diyor. Çünkü birinci sırada adımdır çok sevdiğimdir, Allah ve Resulü'nün sevgilisidir ama e, Allah seçiyor bunu diyor. Ben, benim elimde bir şey yok diyor sallallahu aleyhi Bu kadar hadis var ya. İşte sünnete uymak. Ehli sünnet olmak demektir. Onun için bu bab çok önemlidir. 99 tane hadis-i şerif söyleyeceğiz, okuyacağız. Bu dersleri kaçırmayalım, birbirine takip ettirelim. Anil-i Hırbazı ibn-i teala kâle Hırbaz-ı bir meşhur bir sahabidir. Çok hadisleri, şerifleri vardır rivayet ettiği. Kale söyledi. Ve azana bize vaaz etti Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok büyük bir vaaz yaptı. Öyle bir nasihatler yaptı. Öyle bir hutbeler okudu. Ve cilet korkuya kapıldı minha o vaazın. El kulub. Kalpler korkuya kapıldı. Ürperiyordu. Tiril tiril titriyor. Tüyler diken diken oldu. Ve zarafet döküldü. Ee, akmağa başladı minha o vaazdan dolayı el-uyunu gözler. Gözlerimizden çeşme gibi yaşlar akmağa başladı sahabeden ve kalplerimiz ürperdi korktu. Çok acayip bir vaaz etti bize. Fekulna biz dedik. Ya Allah. Yani vaazı burada söylemiyor. O vaaz başka hadislerde var. Diyor ey Allah'ın elçisi ke'enna sanki bu yaptığınız vaaz mev'izatü müveddi'in. Veda eden birinin nasihatleri gibi oldu. Yani Ahirete mi gideceksiniz? Vefatınızın mı yaklaştığı malum olduğu size bildirildi? Yani bize yaptığınız bu konuşma başkalarına benzemedi. Sanki ayrılacak bir kişinin, veda edecek dünyadan ayrılacak bir kişinin vaazına benzedi. Fevzuna. Ne olur bize vasiyet et. O zaman madem yani biz böyle anladık, ne olur bir tavsiye. Bir tavsiye de bulduk. buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ben size vasiyet ediyorum. Vasiyet yani uyulması gereken, tutulması gereken bir de son sözler anlamına da Türkçe'de biraz vasiyet etti. Ölümünden sonrasını hedefledi manasına gelir ama Arapça da o değil. Arapçamızda çocuklarınıza miras taksiminde Allah size vasiyet ediyor. <gülüyor> Allah teala ölmez ki aşa. Allah neyi vasiyet edecek. Yani vasiyet ediyor demek Arapça'da tembih ediyor demektir. Türkçe'de biraz ölümden sonrasına ölümlülere efendim, e, ait olduğu anlaşılıyor. Yanlış tabii kelimelerin çoğu biliyorsun. Arapça ben hep iki de biliyorum. Arapçası aslı budur. Türkçe'ye bakmayın bu konuda. Yani vasiyet ediyorum size. Tabii ki Resulullah sallallahu vefatından sonrasını da düşünerek bu vasiyeti yapıyor. Ama hayatında da bu vasiyet geçerli. Neyle bir takvallahi Allah'tan sakınmak. Allah'ın nasıl saklayacağız aşağı, Allah öcü mü aşağı? Çoluk çocuğu, Allah geliyor aşağı, Allah yakar, Allah döver. Allah'ı Celle Celaluhu e, hem emirlerini tutacaksın, hem sevdireceksin, hem cennetine teşvik edeceksin, hem haramlarından sakındıracaksın. Çünkü burada haram işleyenlere azap edeceğine dair Allah'ın da sözleri de var. Ve bu sözleri de hatırlatacaksın. Böylece ne olacak? Allah'tan sakınacaksın. Ne demek? yasaklardan sakınacaksın. Çizgiyi geçmeyeceksin. Hudutla sınır koymuştur celle, celle O sınır aşmayacaksın. Sen meyve suyu iç diyor sana. Şerbet iç, şıra iç, şurub iç. Her yer dolmuş yüz çeşit, bin çeşit meşrubat var. E sen geliyorsun illa rakı içeceğim, illa da bir içeceğim olmaz ki. Haramlardan sakınmanızı vazife ediliyorum. Evlen, nikahlan. Yabancı kadına niye bakıyorsun? Niye zina diyorsun? Ben size haramlardan sakınmanızı vasiyet ediyorum. Daha ve sem'i laf dinlemenizi, emir dinlemenizi ve taati dinledikten sonra itaat etmenizi emrediyorum. Ve inti emir seçilse de aleyküm üzerinize Abdün bir köle. Başka hadislerde diyor ki Abdün habeşiyün, habeşli bir köle ke bize bibe sanki başı kuru üzüm gibi. <gülüyor> Siyah kuru üzümü zencilerin e, Afrikaların saçları değişikli. Bizim saçlar gibi düz değil. Böyle kuru üzüm gibi olur. Topak topak. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sanki başı diyor kuru siyah üzüm gibi olan zenci bile yani şura ile meşvere ile işte seçimle neyse e, üzerinize emir tayin edildi. Emir ya mesela çünkü e, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da müfrezeler, seriyeler gönderiyor sonra Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer bütün halifeler gönderiyor. Orada isterse halife olarak seçilsin, isterse efendim orduya komutan seçiliyor. Mesela 100 kişilik bir ordu gidiyor. Kimi seç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi seçmişti? Ee, efendim, Üsame bin Zeyd. Hazreti Üsame gençti. E arada orada Ebu Bekiz Sıddık var, Hazreti Ömer var, yaşlı sahabe var, daha faziletliler var. 20 yaşında falan bir delikanlıyı komutan yapmıştı. Sonradan da o komutan tam hazırlanıyordu. Cihada çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi vefat etti. Onlar vefat haberinden dolayı, vefattan dolayı durdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulundular. Sonra Hazreti Sıddık ne dedi? Ben bu orduyu göndereceğim. Resulullah son olarak bu orduyu tertip yapmıştı, düzenlemişti dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne yaptı? E, Üsame gençtir, delikanlıdır, şudur budur. Size ne? Resulullah tayin etti. Onun için başınıza habeşli bir köle, kafası kuru üzüm gibi olan, e, siyah üzüm gibi olan saçı bir habeşli köle de. Köle ya ama o köleyi devlet reisi yani İslam devleti, şeriat devletinden bahsediyoruz. Devlet başkanı sizin başınıza amir tayin etti. Ona itaat edeceksiniz ve sözünü dinleyeceksiniz. Çünkü neden? Bölünmeyin. İhtilaf çıkartmayın. Birliği bozmayın. O alim değil, bu beyaz değil, o Türk değil, o Laz değil. Böyle laflarla birliğinizi, bütünlüğünüzü bozmayın ey İslam ümmeti diyor. Vasiyetim budur. E şimdi ne oldu? Bir Esed'e karşı ayaklandılar, el sünnet dediler. Oradan geldi el kaidesi girdi, oradan en nuslası girdi, oradan IŞİD'i girdi. Kaldı bir avuç ehli sünnet, hür ordu dedik. Şimdi de onlar birbirine savaşıyormuş. Kafamız patladı ya. Huta'dalar. E, bir, bir günde 400, 500 kişi ölmüş geçen gün. Benim oradan tanıdığım insanlar var. Medine'den yani. Sonra, ya dedi bunlar yardım edilecek halden çıktı. Birbiri öldürüyorlar. Yani onun düşünün Binali Bey. Ne dedi geçen gün? Ya Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bu işi durdurmak lazım dedi. Çünkü bu böyle yürümezdi yani. Nereye kadar 5 tane 6 sene oldu. Millet birbirini kesiyor. Yani bu bu savaşın bir şekilde mutlaka kimlerle anlaşılıyorsa, barışılıyorsa durması icap ediyor. Müslüman Müslümanı kesiyor. Çünkü nereden? Ehli sünnet izliyorsun? Tamam bir emir tayin ediliyor. Adam emire uymuyor. O diyor ki o şu mezhep. O diyor ki bu böyle yaptı. O elini bağlamadı. Otur para şeyleri, petrol şeyleri kuyulana el geçirilmiş, ele geçirmişler. Dünya menfaatleri gürü Emir yok, tayin edilen laftiniyen bir şey yok. Zaten izinsiz kalkmışlara ya. Yani hangi halim meşayihın meşveresi var? E şimdi ne diyor burada? Başınıza Habeşli bir köle de emir tane edilse dinleyip itaat edeceksiniz. Birliğinizi bütününüzü bozmayacaksınız. Zaten 40 tane Selefisi ve abisi Şiisi birbirine girmiş. E burada bir el sünnet var diyorsun. E el-i el birbirini kırıyormuş. E ben buna dayanamam yani artık. Tahammül edemeyeceğim yani. Demek ki artık Mevla bir hal çaresi yaratacak bunu başka. Ötürlü türlü bu düzelmeyecek millet. Cık. Niye itaat etmiyorsunuz başınıza? Niye herkes bir baş tayin ediyor? Niye herkes birbirine karşı çıkıyor? Ben size vasiyet ediyorum. Ey benim ümmetim diyor. Fe o? çünkü men her kimdi yaşarsam inküm sizden. Fe yakında görecek ihtilafen kesira. Çok ihtilaf çıkacaktı. Çok ihtilaf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hadi Hz. Ebu Bekir'de mesele halloldu. Hazreti Ömer iyi tuttu kapıyı, sağlam tuttu. Hazreti Osman da yürüttü işleri. Hazreti Osman'ın son döneminde karıştırdılar ortalığı, geldiler İbn Sebe Yahudisi, munafıklar, Yahudiler Hazreti Osman'ın makamında yani evi, makamın olacak evinde halifeyi şehit ettiler. Ondan sonra bir fitne çıktı. Hazreti Ali Hazreti Muaviye ile sahabe kendi aralarında. Tamam sahabe Allah için, hak için, din için içtihat hatasıdır. Bir sevap alırlar. Ama sahabeden sonra onlara uyanlar e, hata onlar mazur olmazlar diyor hadis-i şerif. Sahabem arasında bazı şeyler olacak buyuruyor hadis-i şerif. Bunları kaynaklarıyla yazıyorum. Halet-i Kahraman'a devam ettireceğim. Sahabe müdafası yazılarımda yazdı yazdım. Yani şeyleri tercümeleri kaldı. Bu hadis-i sahabem arasında ihtilaf çıkacak diyor. Çıkacak ama diyor onlar mazurdurlar. Benim sohbetim benimle beraber sahabeliğimi yaptıkları için onlara Allah affetti diyor. Bak şimdi ama onların peşine, onların adına ben şucuyum, ben bucuyum, Muaviyeciyim, Aliciyim, Hasanciyim, Hüseyinciyim olmaz. Kur'an'a, sünnete itibar edeceğiz ve sahabenin hepsine hürmet ve tazım edeceğiz. Tabi Hz. Ali haklıydı. Tabi Hz. Hüseyin haklıydı. O ayrı bir şey. Ama şimdi o işleri karıştıraraktan yine girdik birbirine. 1500 sene geçmiş Şii-Sünni birbirini öldürüyor. Ne oldu? Kerbela'da Hazreti Hüseyin öldürmüş. Ya oldu 1400 sene. Olsun. Ben yeni duydum hesabı. Girdiler birbirine. E böyle las krasına döndürmeyelim bu işi yani. Böyle Müslümanlar birbirini öldürmesin. Kırmasın. Onun için başınızdakine itaat edin. Benden sonra yaşayanlar. Çok ihtilaf görecekler. Çok kargaşarak yaşayacaklar. İşte işte yaşandı. Hz Ali'den zamanından. Başladı gittiği. Fe siz sarılın bir sünneti benim sünnetime ve sünnetil hulefâin r Halifelerimin sünneti benim sünnetim aynıdır. El-raşid kemale ermiş. El-mehdiyyin hidayete ermiş. Benim hidayete ermiş. Raşid halifelerim. Dört halifedir bir de Hazreti Hasan'ın altı aylık dönemiyle 30 sene. Peki bu halife. Şimdi de adam çıkmış ben halifeyim. E bu da buraya girer mi? Girmez. Niye girmez? Çünkü hadis-i şerifte buraya el-hilâfetü m'adî selâsı sene. Sahip Bukhari'de de o. En sayı hadis. Benden sonra halifelik 30 senedir. Zaten 30 sene dolmuyor. Hazreti Hasan'ın 6 ayıyla doluyor. 6 ay sonra da Hazreti Hasan çekilip Hazreti Muaviye'ye devretmesiyle bitiyor. Hazreti Muaviye onun için padişahların birincisidir. Halifelerin değil. Bak emirdir. emirül müminin deniyor ama halifedir. Halifahi Raşidin'den değil. Çünkü Hazreti Hasan'la bitmiştir o iş. 30 sene doldu. Hadis-i buna göre bakıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde diyor İslam'ın değirmeni 36 sene. O da sayı hadislerde geçiyor. Orada da Hz. Muaviye'nin 6 senesi var. Dikkat edin. Yani onun da devrine İslam'ın değirmeni döner yani faaliyetleri devam eder diyor. Burada hadislerde var ama halifelik şeyi 30'da biter diyor. O ayrı bir makam. Çünkü onun sünneti Resulullah sünnetiyle aynı oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hz. Osman ikinci ezanı çıkarttı Cuma'da. Cami büyüdü. Cemaat genişlediği için. Mesela o Efendimiz sallallahu aleyhi ve yok. Ama sünnettir. Neden? Benim sünnetim neyse diyor halifemin sünnetine sarılır. Hazreti Osman sünneti Resulman sünneti oldu. Anladın mı? Hazreti Ömer'de öyle çok şeyler var. Teravih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan, 30 Ramazan camide kıldırmadı ki. Birkaç kere kıldı ama işte farz olur şeyinden herkes kendi kılsın buyurdu. Hazreti Ömer ne yaptı? E farz olma tehlikesi kalktı. Resulullah vefat ettiğine göre davayı gelmez. E ne yaptı? Teravih... Her gece camide cemaatle kıldırttırdı. Ne oldu? Resulullah'ın sünneti oldu bu. Neden? E, halifemin sünneti neyse benim sünnetim aynıdır. Temezsek Ubiya diye başka Adi Şerif'te yani bunun diğer rivatleri var. O sünnetlere sımsıkı sarılın. Böyle ellerinizle yapışın. Olmadı. Ve adduğu ısırın aleyha. Onlar bin nevacidi. Azur dişlerinizle dişlerinizi de geçirin. Neden? Neden? Belki eliniz sağlam olmaz. Biri böyle bir vurur elinize, elinizi koparır. İşte Mustafa İslamoğlu çıkar. İşte Hayrettin Karaman çıkar. İşte Haydarbaş çıkar. Aşağı işte Nuri çıkar, çıkar, da çıkar. Mehmet Okuyan çıkar. Bunlar ne yapar? Sizi benim sünnetimden ve dört ve sünnetinden ayırırlar. Adamlar uğraşmıyor mu? Teravih yok, yok sekiz rekat, yok Emevi namazı, yok şu yok, Türkiye'de cuma olmaz. Her gün bunlar konuşuyor bu sahtekarlar. E, dolayısıyla... Siz benim sünnetime elinizi bırak Dişlerinizi takın diyor Azur dişlerinizle sarılın Ve yâküm sakının Ve mühdezâtil umur Sonradan çıkarılan bid'atlerden sakının Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alın yazısı var Herkese Allah e, e, Ana karnında hepsini neyip olup biteceğini yazdı Bu Böyle inanıyor muydu? İnanmaz oğlum mu? bütün hadisler o söylüyor Peki Kur'an'da var mı kader? Var İnna kadar. Her şeyi hesapsız yapmadık. Her şeyi kaderle yarattık. Peki İslam ne diyor? Kader tartışmalı fazlalıktır. Amen bir şıkı indiriyor. İşte bu nedir? İnancımızda bid'attır. Yenilik çıkartıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Benim ve dört halifemin ve sahabemin zaten dört halife 30 sene içinde sahabenin de ekserisi vefat etti efendimizden sonra. Benim ve halifelerimin sünnetinden ayrılmayın yeni bir şey uydururlar ne çıkarttılar işte bu Bekir hak halife değil e böyle bir şey olabilir mi Resulullah emretmiş sahabe bu işe itibar etmiş biat etmiş e nereden çıktı bu şimdi 50 sene sonra çıktı alın yası yok ne zaman çıktı 100 sene sonra çıktı he işte, i̇şte hayızlın ama kadın camiye girer Mustafa tamoğlu diyor nereden çıktı bu şimdi sahabe zamanında girmiyordu ben buna güzel bir yazı yazdım, ne kadar ilim yazdım, reddiye yaptım. E, biz Sünnetinde yok. La hülül meseli hayızın ölecülü hayız diye mescidi helal etmiyorum buyuruyor. Sayı hadiste geçer. E, ne olacak şimdi? O zaman sonradan çıkan işlerden sakının din hususunda Ama nedir? Araba sonradan çıkmış. Araba sonradan çıksa ne olur? Şimdi o sarsulat da binerdi. O zaman da deveydi vasıta, deveyle gidiyordu. E, bunu anlamayacak. Ne var şimdi? Pıdatlardan uçağa uçağa niye binmiyim? Uçak pıdat. Nesi pıdat uçağı? Allah Teala buyuruyor onu. Ve ahlakumu Atı, katırı, deve yarattım ama daha bilmediğiniz neler yaratacağım. E onları söylemiş zaten teknolojinin gelişeceğini. E dolayısıyla dünyevi işlerde yeniliklere uyulur. E şimdi motor çıkmış yine sabanla mı tarlayı süreceğiz? Efendim sulama fıskiye sistemleri çıkmış elle mi sulayacağız? Nasıl baş edeceğiz bahçelere? Bunu konuşmuyoruz. Amentü belli, adam kader yok diyor. Amentü indirmiş aşağı. Fıkıh belli, helal belli, haram belli. Adam kalkmış İslamoğlu gibiler. Efendim burada yeni bir din çıkarıyor. Bize uydurulmuş din diyorlar. Asas kendileri din uyduruyorlar. Çünkü bizim kaynaklarımızın hepsi Kur'an'da hadiste var. Onların yeni konuştuğu şeyler hiçbir kitapta yeri yok. Nereden bildin bunu buldun diyor. Ben buldum diyor. Allah desene ki uydurdun. İşte onun için sünnetimden ayrılmayın sonradan çıkarılan dinde reform adına çıkarılan bu reformistlerin bidatlerinden sakının. Fe kulle dalale. Her bid'at dalalettir ve sapıklıktır. Yeni çıkan dinde reform adına yeni çıkan her bid'at sapıklıktır. Yahudi, Hristiyan cennete girecek. O Süleyman Ateşler çıkardı. Abdullar çıkarttı. Afganiler, Reşit Rıza'lar. Ne reformist hareketi 100 sene evvel Mısır'da başlattılar. Ece Zahidül Mustafa Sabri Efendiler falan Osmanlı'dan tabi o Cumhuriyetlik dönemlerinde burada barınamayınca oraya gitmeseler. Onlar orada tam ifsadı yerleştirmiştiler. Yine buradan giden Osmanlı uleması reddiyeler yaptı falan da bize kadar bu işler anlaşıldı. Yoksa milleti mahvetmiştiler dinli iman. Bir kısımlarınınkini mahvettiler zaten. Abduhçu, Afganici dolu adam var. Hayretin Karaman bile Abduh'tan kaynak veriyor. Daha ne arıyorsunuz yani? Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Fe inne kulle bid'a. Her son, din de sonradan çıkarılan şey bid'attır. Bu itikat bid'atından bahsediyor. Amelde de bid'atlar var ama onu buna o kadar benzemez. İtikattaki bid'at adamı el üstetten çıkarır. Ameldeki bid'at mekru olur. Bir şey olur. Muba olur. Ameldeki bid'attan muba da var. Minare yoktu ki o zaman. Minare muba. Medrese böyle bina yoktu ki muba. Hatta bazı vacibe de gelir. Bazı bid'atlerde vacip olanlar var. Sahabe döneminde eli sünnet dışı adam yoktu ki reddiye yapsınlar. E şimdi bu eli sünnet dışına reddiye yapmak farzdır. Ama o da yoktu. Ya. niye yoktu? O el-üsnedi bozan bir görüş yoktu ki sahabede. Onun için dinde, itikatta, inanç meselelerinde, helal haram meselelerinde, fıkıh meselelerinde sonradan çıkarılan her şey bidattır. Ve kullu bid'atü'd-dalal. Her bidat sapıklıktır. Yani ne demek sapıklık? Yoldan sapma. Sapmadan geliyor. Yani hak yol, cadd-i şeriat buradan gidiyor. İstikametten ayrılıyor, yamuluyor. 72 fırka dalalettedir. Ve kulle <gül> dalaletin finnar. eli sünnetten ayrılmanın, sapmanın, şaşmanın, her türlüsünün hep neticesi cehennemin içinde sonuçlanacaktır diyor hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivat ediyor. Daha birçok kaynak, daha sahih hadis kaynaklarda geçiyor. Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, İbn Hibban... E, Tirmizi demiş, hadisün hasenu sahih. Sahih hadis demiş Tirmizi. Her hadise sahih demez Tirmizi. Sahih diyor. Ee, i̇şte ümmetim 73 fırka yani Küllüm fin nâr illa vahid. Hepsi ateştedir. Bir fırka ehli sünnet müstesna. İbni Maci hadisi. İşte oradan anla neden? Hepsi dalalettedir. Bitatın her türlüsü dalalettir. Dalalet olan da sonu ateştedir buyurdu ya. O hadiste de ne diyor? 72'si haktan ayrılmıştır dalalettedir ve cehennemdedir. Bir tanesi kurtulacak. Onun için Allah bizi fırkayı naci eden el-sunnet ve cemaat itikadından ayırmasın. Amin. Bu dersleri çok önem arz ediyor. Daha şimdi 99 tane hadis birini okuduk sırf bu bölümde. Ne ilimler gelecek ne hadis-i şerifler. Kainat Efendimizin dinleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tarihu bu Terip kitabında geçen hadis-i dinleyin, dinletin, okuyun, okutun. Bütün millete sohbet saatlerini mesaj atın. Evem sohbet başladı diye ilan edin. Bir kişiyi sünnete getirin. Bir kişiyi yola getirin. Bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini ulaştırın. Bir ayet bir hadis olsun. Ey benim ümmetim ben sizin kurtuluşunuz için geceleri yatağa girmedim. Bütün keyfimi zevkimi terk ettim. Sabahlara kadar ağladım size dua ettim. Size ben din getirdim. Benim ümmetime acıyın. Bir ayet bir hadis olsun mutlaka ulaştırın. Emrine imtisalen tergibi terip derslerini ulaştırmanız son derece zarurettir. Önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Her gün ders olacak, her iftardan evvel. Her gece sahurda bir buçukta başlayacağız. İki tane sohbet. Dinleyin, dinletin. Beni dinlemeyin, dinletmeyin. Allah ve Resulü dinleyin ve dinletin. Biz ayet hadisten dışarı çıkmayız. Allah ayrılmaktan muhafaza etsin. Hepimizi de dinini tebliğ edenler zümresine ilhak eylesin. Amin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق الخلق كله